Sağlıklı Yaşam Değerli dinleyenler şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Yıldızı Güven Hastanesi doktorlarından çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor İrfan Serdar Arda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sizinle çocukluk çağında görülen reflüyü konuşacağız. İlerleyen yaşlarda da refli görülebiliyor. Belki çocukluk çağında görülen reflü İlerleyen yaşlarda görünenin bir başlangıcı mıdır? Ee, böyle başlayalım dilerseniz. Aslında öyle de diyebiliriz. Ama tabii çocukluk çağındaki reflü ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi bebeklik çağında olan, normal kabul ettiğimiz reflü. Ama tabii bu reflü geçmez, devam ederse ya da başka nedenlerle çocukluk çağında başlayıp de tedavi edilmezse o Hı -hı. reflü ileri yaşlarda, tabii erişkin yaşlardaki reflü de başlangıcı olarak kabul edilebilir. Evet, o zaman çocukluk çağında ya da bebeklik çağında evet belli bir miktarda reflü sanırım Normal kabul edilebiliyor. Evet belli bir miktarda reflüyü kabul ediyoruz. Aslında şöyle e, reflü günlük hayatımızın aslında bir parçasıdır. Yani biz e, hiç reflüsü olmayan insanlar da bile sonuç itibariyle reflü olur. Reflü nedir? Reflü tanım olarak midenin içinde bulunan içeriği yemek borusuna kaçması. Hı hı. Biliyorsunuz yuttuğumuz yiyecekler yemek borusu aracı da mideye iletilir. Hı hı. Bu mideye iletilmesi sırasında yemek borusunda bazı dalgalar oluşur ve bu dalgalar yuttuğumuz lokmayı aşağıya doğru iterler. Ee, yemek borusu ile midenin birleştiği yerde dıştan görünmeyen ama burada bulunan kasların kalınlaşmasıyla oluşan bir kapakçık yapısı vardır. Bu kapakçık e, fonksiyonel bir yapı gösterir. Ve normalde burası kapalıdır. Belli bir basınçta kapalıdır. Hı hı. İşte bu kapalı olması mideye geçmiş olan yiyeceğin geriye doğru geçmesini engeller. E, bu kapakçık yapısının tam oluşmamış olması veya burada bulunan basıncın herhangi bir nedenle örneğin ilaç içilmesi, erişkinlerde e, mesela kahve içilmesi çok miktarda kafein alınması bu, bu gibi nedenlerle basınç azaldığı zaman kapıcık fonksiyonunu kaybeder ve midenin içindeki e, içerik geriye döner. Bebekler Yeni doğan bebeklerde bu kapakçık yapısı henüz oluşmamıştır. Ee, evet. Yavaş yavaş oluşur. Hı hı. Dolayısıyla aslında bebekleri kabaca bir benzetmeyle böyle şeye benzetebiliriz, şişeye. Nasıl şişeye su koyup masaya yatırdığınızda dökülürse hı hı. ağzından. Hı hı. Aynen bebeklerde de e, emzirdikten sonra mideleri doluyken yatırırsanız aynı şey olur. Evet. Zaman içerisinde burada bulunan kapakçık yavaş yavaş gelişir ve refli engellenir. Özellikle piramatüre bebeklerde erken doğmuş bebeklerdi gelişmesi geri bebeklerdi ya da nörolojik sorunu olan yani doğuştan beyin sinir sistemi ile ilgili hasar olan bebeklerdi ee, bu yapı tam gelişmediği için reflüyü sık olarak görüyoruz. Evet bu çocukluk çağında yaşanan reflünün nedenlerinden biri aslında. Evet. Başka nedenleri de var ama. Nelerdir bunlar? Tabii. Şimdi e, bu yapının gelişmemiş olması e, ilk başlangıçta reflüyü fizyolojik olarak tanımlamamıza neden oluyor. Evet. E, yani e, ilk zamanlarda bebeklerde olan reflü aslında kabul edilebilir bir reflü. Fakat e, yapısal olarak midede, yemek borusunda midenin karnın içindeki uzunluğunda e, olabilecek olan değişiklikler, e, geçirmiş olan ameliyatlar, mide ameliyatları veya yemek borusu ameliyatları, hı hı. herhangi bir nedenle kullanılabilecek bazı ilaçlar bunların hepsi sonuç itibariyle reflüye neden olan diğer faktörlerdir. Evet peki nasıl belirtiler verir? Reflünün belirtisi kusmadır e, bildiğimiz gibi. Fakat kusma olmadan da reflü olabilir. Yani reflü ile de kusmayla ortaya çıkacak bir şey değildir. Evet. Neden? E, çünkü biraz önce söylediğimiz gibi e, midenin içinde bunun içeriği yemek borusuna kaçması önemli olan. Hı hı. Biz reflü'yü başta üçü ayırabiliyoruz. Başta üçe ayırıyoruz. Eğer ki sadece yemek borusunun alt kısmına kadar olan hafif bir reflü ise bunu hafif reflü diyoruz. Bir, küçük bir reflü ise. Yemek borusunun ortasına kadar eğer ki mide içeriği geliyor ise onu orta derece reflü diyoruz. Ama ağza kadar geliyorsa ve kusmayla ortaya çıkıyorsa buna biz ağır reflü diyoruz. Kimi zaman özellikle büyük çocuklar hatta erişkinlerde de olabilir. Kişiler ağızlarına kadar gelen o hissederler ve bu sefer yutkunma hareketleriyle veya bazı baş hareketler onun geriye doğru kaçmasını sağlarlar. E, reflinin bulguları bunlar. Evet. Tabi bunlar olmak zındı. Da... Reflü olduğunu bize düşündürecek bazı yan bulgular var. Bunlar nelerdir? Birincisi sonuç itibariyle mide içeriğinin ağız içerisine doğru gelmesi ya da yemek borusuna kaçması bir e, ağız kokusuna neden olabilir. Bir kötü bir kokuya hı hı. neden olabilir. Hı hı. Bu özellikle çocuklarda dişlerin çürümesine neden olabilir. Hı hı. Yukarıya doğru gelen e, mide içeriği boğazın arka kısmını yutağın arka kısmına tahriş ederek arada böyle öksürükleri e, şeklinde böyle bir takım ıkınmaları neden olabilir. Özellikle bebeklerde ama küçük çocuklarda da sık görüyoruz. Geceleri solunum tutmalarını neden olabilir. Evet. Çocuklar apne dediğimiz böyle. Hı hı hı. Böyle nefes alıp verirken bazen çocuklar soluklarını tutabilirler. Peki ağrı ee, olur mu? Ağrı da olur tabii. Ama ağrıdan önce mesela şöyle bir şey de olabilir. Özellikle ağrı refüllerde özellikle söylemek isterim. Çocuklarda sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve sık tek tarihinin orta kulak mutlaka reflü araştırmak lazım. Evet. Neden? Çünkü e, içerik yutak bölgesine gelir e, eğer kusulmayacak olursa Bazen e, ufak parçalar halinde soluk borusuna kaçabilir. Hı hı. Bu soluk borusuna kaçma tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının neden olur. Bu özellikle küçük çocuklarda daha fazladır. Ya da biliyorsunuz orta kulakla e, yutak arasında bir östeki ismini verdiğimiz bir borucuk vardır. Bu borucun içerisinden geriye doğru kaçarak orta kulak iltihaplarına neden olabilir. Bu yüzden hele ki ağız kokusu olan, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan, hı hı. orta kulak iltihapların hastalarda mutlaka reflünün araştırılması lazım. Evet. Ağrı ise... Tam göğüsün orta bölgesinde aşağıya doğru bir yanma şeklinde ağrıdır. Ee, çocuklar bunu çok kolay kolay tarif edemezler ama bir şikayetleri oldu belli. Hatta bebekler ağlayarak ifade ederler Hı. bunu. Ee, diğer çocuklarda e, işte mide bulantısıyla karın ağrısını birbirlerine karıştırırlar. Ama özellikle erişkinlerde son derece şiddetli bir yanma şeklinde gelen, kolay kolay geçmeyen, hele ki ağrı keziyet cevap vermeyen bir ağrı şeklindedir. Kimi zaman ilişkili e, insanlarda kalp ağrısı ile kalp krizi ağrısı ile evet, karışabilir. Evet. Hı -hı. Hatta öyle olur ki acilde mide ağrısı yakınımaza gidip kalp krizi teşhis konan ya da bunun tam tersi kalp krizi var yani. diye gidip evet Hı -hı. sonuçta reflü ağrısı evet. olan insanlar da karşılaşabilirler işte. Evet peki tanısı nasıl konur efendim? Evet reflünün tabi öncelikle tanısı biraz önce bahsettiğim gibi öykü. Yani bu Hı -hı. bahsettiğim Hı -hı. şikayetler varsa hastada reflüyü Hı -hı. kuvvetle düşünmeniz lazım. Bundan sonra reflüyü kanıtlamak lazım. Biz çocuklarda çocukların radyasyon almasından çok hoşlanmadığımız için sindigrafi dediğimiz bir yöntemi tercih ediyoruz. Hı -hı. Bunun için bebeğe içerisinde özel bir madde bulunan bir mama yediriliyor. Bu yedirildikten sonra bir makinenin altında sayım alınıyor. Evet. Böylece bu omanın yemek borusuna hatta akciğerlere e, kaçıp kaçmadığını görebiliyoruz. Sintigrafik yöntemle. Gastrozofajer reflü sintigrafist denen bir e, evet. yöntem. Hı hı. İkinci yöntemimiz e, radyasyon almak e, durumunda tabi burada e, kişiler mide filmi çekmek. Yemek borusu mide 12 parmak bağırsa filmini çekmek. Burada hem midenin genel konumunu görüyorsunuz. Hem mideden boşalmayı görüyorsunuz hem de geriye doğru kaçak varsa bu kaçan derecesini görebiliyorsunuz. Kimi zaman mide fıtığı dediğimiz yani göğüs boşluğu karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram zarından özefagusun yani yemek borusunun girdiği bölgede bir genişlik olabilir, fıtıklaşma olabilir. Bu fıtıklaşma reflünün nedeni olabilir. E, bunu ancak bu filmde görebilirsiniz. Üçüncü yöntem de endoskopidir. Endoskopi ile hem mide hem de yemek borusunun alt kısmını veya kendisini boylu boyunca görebilirsiniz. Biliyorsunuz midenin içeriği asittir. Asit içerik geriye doğru kaçtığında hmm. özellikle yemek borusunda zedelenme oluşturur. Orada bulunan hücrelerde harabiyet hmm. oluşturur. Başlangıçta böyle e, kırmızımsı kanama şeklinde olan bu görünümler eğer ki çok devam edecek olur ise burada hücre yapısının değişmesine neden olabilir. Ee, bir tür yanık oluşabilir burada. Evet. Ya bu yanığın sonucunda nasıl elimizde vücudumuzda herhangi bir yer yandığında böyle bir büzüşerek iyileşiyorsa aynı şey yemek borusunda da olabilir Bunlar ve burası bulgular. daralır. Hı -hı. Evet. Hı -hı. İleride yutma güçlüğüne, ciddi yutma güçlüğüne neden olabilir. Evet. Çok ileri yaşlarda bu ki kronik bir e, hasar söz konusu ise e, yemek borusunun alt kısmından kaynaklanan kanserlere bile neden olabilir. Evet. Tedavisi ve korunmak aslında e, birebir örtüşen Çok e, konular. İkisini beraber soracağım size. Tedavisi evet. ve korunma yolları nedir? Şimdi tabii e, ben çocuk cerrahı olduğum için tabii hani bebeklerle ilgili Hı. şey biraz daha ağırlık vererek e, anlatmaya tabii. çalışayım. Hı -hı. E, ne dedik? Çocuklarda özellikle bebeklerdeki reflü aslında doğaldır. Kabul edilebilir. Hı -hı. Ama sonuçları sıkıntılı olabilir. Şimdi biraz önce ne dedik? Çocuğu yatırdığınız zaman ağzına kadar çocuğun gelebilir, soluk borusunda kaçabilir. Ee, çok ender gördüğümüz, çok üzüldüğümüz bir e, sorun vardır. Ani bebek ölümleri. Evet. Mesela bu tür bebekler sağlıklı herhangi bir sorun olmayan bebeği yatırırsınız beslendikten sonra geriye doğru kaçan mama bazen yutakta bulunan kimi sinir hücrelerini uyararak solunumun ani durmasına neden olabilir. Ya da kimi zaman soluk borusunun içerisine kaçıp tıkayarak ani ölümlere neden olabilir. Evet. Hakikaten çok ciddi bir durumdur. Bu yüzden kusan bebeklerde özellikle annelere önerdiğimiz bazı şeyler vardır. Birincisi bebeği çok kanı doyacak şekilde aşırı beslememek. Çünkü midenin belli bir hacmi vardır. O hacimden fazla beslerseniz sonuçta orada duramayacak, taşacaktır. Dolayısıyla azaz az sık sık beslemeyi mutlaka öneririz. İkincisi çocuklar emerken, beslenirken ağlarlarsa hava da yutarlar. Bu yuttukları hava da sonuçta midenin. E, büyümesine neden olur. Biz erişkenler midemizdeki havayı giyererek dışarı çıkarabiliriz ama çocuklarda henüz bu fonksiyon tam olmadığı için çocuklar o sırada havayı çıkarırken kusarlardı. O yüzden hava yutmamalarını, çocukların böyle e, beslenirken heyecanlanmamalarını özellikle dikkat etmek gerekir. Üçüncüsü e, emzirdikten hemen sonra kusan bebekleri yatırmak doğru değildir. Bir süre kucağa alıp bir 15-20 dakikaya kadar gazlarını çıkarmak veya omuzda uyutmak ondan sonra yatırırken de genellikle yan bir şekilde ve biraz iyi, 45 derecelik bir eline yatırmakta fayda var. Böylece yer çekiminden yararlanarak mide içerisinde bunun içeriği yukarıya doğru kaçmasını engellemiş oluruz. Sağ veya sol tarafa yatırmak arasında fark etmez, bir fark yok. Fark eder. etmez. 3 ee, aylık kadar bebeklerde bu tür önlemleri genellikle kullanırız Hı -hı. ve biz 6 aylık kadar bebeklerde bebeklerde reflüyü normal kabul ederiz ve zaman içerisinde zaten kusmanın sıklığının azaldığını da görürüz. Hı -hı. Eğer ki bu zamandan sonra kusma azalmayıp devam ediyor ise bu kez bir takım ilaçları kullanmak lazım. Bu ilaçlardan bir tanesi midenin içerisinde bunun asit salgısını azaltıp yemek borusuna zarar vermesini engelleyecek ilaçlar. Bir tanesi de bağırsak ve mide hareketlerini hızlandıracak ilaçlar. Bu ilaçlarla e, yardım ederiz. Çocuklarda güvenle kullanılabilir değil Çok mi? Çok de rahatlıkla ilaçlar? kullanılabilir tabii. Hı hı. Eğer ki iki yaşından sonra hala reflü devam ediyor ise o zaman reflünün ciddiyetini araştırmak amacı da biraz önce söylediğim tetkileri yapıp o zaman gerekirse cerrahi tedavi yöntemini uygulamak gerekir. Evet, bunun dışında e, genellikle anneleri verebileceğiniz tavsiyeler var mıdır? Genel anlamda beslenme tavsiyesi olarak evet. da olabilir. Ee, çocukları tabii anne süsüyle besleyeceğiz. Yani Hı -hı. bunu ne kadar yapabiliyorsak ne kadar uzun süre uygulayabiliyorsak Hı -hı. bu çok önemli. Ee, Mamayla beslenen bebeklerde bazen reflü bir miktar daha fazla görüyoruz. Böyle bebeklerde reflü önleyici mamalar kullanılması yararlı olabilir. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, erken çocukluk çağında özellikle piramotüre bebeklerde kusma Kabul edilebilir bir şeydir annelerin çok heyecanlanmasına gerek yok 6 aya kadar da giderek azalır Hı -hı. o konuda çok heyecanlanmalarına Hı -hı. gerek yok ama 6 aydan sonra eğer ki kusmaları devam ediyor ise bir çocuk cerrahisi kliniğine başvurmalarında yarar var. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim <gülüyor> Yıldızı Güven Hastanesi doktorlarından çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor İrfan Serdar Arda bizlerle beraberdi çocuklarda görülen mide reflüsü üzerine konuştuk. Ve değerli dinleyenler programımız yine devam ediyor güzel bir eserle.